İyiliğin Allah'tan, kötülüğün kuldan olması hakikatini anlamak için, dilerseniz uzak hakikatleri yakınlaştırmak için kullanılan misal dürbününü kullanalım. Bir padişah, bir hizmetkarından, ihtişamlı bir cami yapmasını istedi ve caminin yapımında kullanılmak üzere tam bin altını ona verdi. Bu hizmetkar, sultanından aldığı bin altınla gayet güzel ve nakışlı bir cami yaptı. Acaba caminin yapımında sadece basit bir amele gibi çalışan ve caminin masraflarından hiçbirini karşılayamayan bu hizmetkar camiyi yaptıktan sonra bu camiyi ben yaptım, bu cami benim malımdır diyebilir mi? Elbette diyemez. Ve insaf ile düşünen herkes bu caminin bu adi hizmetkarın malı olmadığını kabul eder. Evet, hizmetkarın bu caminin yapımında hizmeti vardır. Ancak hem caminin yapım emri hem de cami için yapılan bin altınlık masraf sultana aittir. Eğer sultan ona cami yapmasını emretmeseydi ve caminin yapımında kullanılan bin altını vermeseydi, bu cami asla var olmazdı. O halde denilebilir ki, bu cami sultanın malıdır. Eğer bu hizmetkar haddini aşıp, kendisine cami yapması için verilen bin altın ile cami yerine meyhane yapsa, o zaman meyhane onun malıdır ve o bundan mesuldür. Çünkü kendisine verilen emanete ihanet etti ve meyhane yapımında kullandı. İşte bu durumda o hizmetkar diyemez ki, ben bu meyhaneyi sultanın verdiği altınlarla yaptım. Mesuliyet onundur ve meyhane onun malıdır. Evet, diyemez. Çünkü sultan ona o sermayeyi meyhane yapması için vermemişti. Ona verilen sermaye bir cami için olup, meyhane için değildi. Ancak o, sultanın kendisine verdiği sermayeye ihanet etti ve onunla bu meyhaneyi yaptı. O halde, caminin mülkiyeti hakkında hizmetkarın, bu cami benimdir, bunu ben yaptım iddiası ne kadar geçersizse, meyhanenin mülkiyeti hakkında da bunu sultanın verdiği sermayeyle yaptım, o halde burası onun malıdır iddiası o kadar geçersizdir. Doğru olan ise şudur. Cami, sultanın sermayesi ve emriyle yapıldığından ona aittir. Meyhane ise kendine verilen emanete ihanet ederek, cami yerine burayı hırsız gibi inşa eden hizmetkara aittir. Şimdi geldik temsildeki hakikatlerin izahına. Misaldeki padişah ezel ve ebedin sultanı ve şu kainatın padişahı olan Allah'tır. O hizmetkar ise biziz ve insandır. Bin altın ise insana verilen başta azaları, cihazları, duyguları olarak ona verilmiş maddi ve manevi bütün hediyelerdir. Cami ise salih ameller ve ibadetlerdir. Meyhane ise kötü amel ve günahlardır. Evet, iyilikler Allah'ın malıdır. Kötülüklerse bizim. Zira işlediğimiz bütün iyilikleri Allah'ın bize verdiği sermayeyle işlemekteyiz. Mesela Kur'anı okuduğumuzda, onu okuduğumuz dil Allah'ındır. Bu dildeki ses telleri. Allah'ındır. Ses tellerinden çıkan sesi, havada yayan zerreler Allah'ındır. Kur'an'a baktığımız göz Allah'ındır. Göze görme yeteneğini veren Allah'tır. Gözün görmesi için ışığı yaratan Allah'tır. Okuduğumuz Kur'an, Allah'ın kelamıdır ve O'nun kitabıdır. Kur'an'ın yazıldığı kağıt ve o kağıttaki mürekkep yine Allah'ındır. Okuduğumuzu anlamamızı sağlayan aklımız, hafızamız yine hep Allah'ındır. Kur'an okumayı emreden de Allah'tır. Kalbimizde Kur'an okumaya karşı bir muhabbeti koyan da O'dur. Daha saymakla bitiremeyeceğimiz, Kur'an okumamız için gereken her şey Allah'ındır. Bizim ise sadece elimizde icada kabiliyeti olmayan cüz'i irade vardır. Sadece irademizle Kur'an okumak isteriz. Bundan geriye ne varsa hepsi Allah'a aittir. O halde nasıl Kur'an'ı biz okuduk? Bu güzellik bizimdir diyebiliriz? Bize düşen tevazu ve ihlas ile bu hayırlı ameli bizim için yaratan Allah'a şükür değil midir? Ama eğer biz, bize verilen bu göz ve dil sermayesini yanlış yerde kullanarak, bunlarla Kur'an okumaya bedel, haram ve günah şeyler okursak, o zaman bizim halimiz, kendisine cami yapılması için emanet edilen bin altın ile meyhane yapan adi hizmetkâra benzemez, Misaldeki hizmetkarın kendisine cami yapılması için emanet edilen bin altın ile meyhane yapması ve bundan mesul olması gibi bizde bize emanet edilen göz, dil, akıl gibi sermayeleri yanlış yerde kullanmış ve bu günahın tek sahibi olmuş oluruz. Ya da bir fakire sadaka verdiğimizi düşünelim. Bakalım bu sevapta bizim hakkımız ne kadardır? Evvela sadaka verdiğimiz fakiri Allah yarattı. Ve onu bizimle Allah karşılaştırdı. Sadakayı verdiğimiz malı Allah bize ihsan etti. Sadakayı verdiğimiz eli O yarattı. O fakire karşı şefkat ve merhamet duygusunu kalbimize O koydu. Verdiğimiz sadakayı bereketlendirip bize daha fazlasını yine O ihsan etti. Daha bunlar gibi sadakanın verilmesi için gerekli bütün şartları Allah yarattı. Bizim elimizde olansa sadece sadaka verme arzumuzdur. Haddi bu arzu dahi Allah'a aittir. Hal böyleyken bu fakire ben yardım ettim, bu iyilik benim malımdır demek ne kadar boş bir iddiadır. Akıllı olan herkes bunu anlar. Ancak eğer biz o fakire sadaka vereceğimiz yerde, o mal ile içki alsak, kumar oynasak ya da herhangi bir haramı satın alsak, o zaman biz mesul oluruz. Çünkü o sermaye böyle adi işler için verilmemişti. Biz sermayeye ihanet ettik. Tek sorumlu biziz ve bu günah, bizim malımızdır. Şimdi bu iki misale diğer bütün iyilikleri ve güzellikleri kıyas edin. Onların icat edilmesi için gerekli olan sebepleri ve şartları düşünün. Sonra da elinizde olana icada kabiliyeti olmayan cüz-i iradeye bakın ve bu cüz-i irade ile bu güzelliklerin yaratılamayacağını düşünerek bütün iyilikleri ve sevapları Allah'a teslim edin. Bu iyilikleri sizin için yaratan Allah'a şükredin.